Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Barış Demirel ile birlikteyiz. Ve e, Burcu Alkan Tony Morrison'ı konuşacağız. Ve programımızın da ikinci e, telefonla yapılan kaydını da bugün gerçekleştirmiş olacağız. Merhaba Burcu. Merhaba Semal. <gülüyor> Böyle çok uzaklarda olunca e, ilk telefon kaydımızı Meltem Gürle ile İrlanda'dan yapmıştık. Burcu'yla da bugün Almanya'dan yapıyoruz. <gülüyor> evet, denk getiremedik bir başka. Evet, evet başka türlü denk getiremedik. Umarım bir gün başka e, denk getirip burada seni stüdyoda bizim programımıza da canlı olarak ağırlarız. Burcu'yu Açık Radyo dinleyicileri e, Şenol Ayla ve Timuçin Oral'ın yaptığı Sanat Uzun İlham Sonsuz programından hazırlayacaklardır. Bugün Burcu'yla biz Tony Morrison'ı konuşmaya karar verdik. Tony Morrison hakkında ayrıca Burcu bir gün gazetesinde şahane bir yazı da yazmıştı. İsteyen dinleyicilerimiz yazıyı da okuyabilirler. Bugün biz biraz kimdir öyle başlayalım istersen değil mi Burcu? Tony Morrison kim nasıl bir yazar yani nasıl bir hayat sürmüş sonra bunun eserleriyle? Biraz bağlantısı var mı? Oradan başlasak olur mu? Tabii tabii. Ee, Hı -hı. Yani Toni Morrison sadece e, siyah bir yazı olarak değil Amerikan Edebiyatı'nın güncel çağdaş Amerikan Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biriydi. Hı -hı. Ee, yani özellikle tabii ki e, hani Afro-Amerikan Edebiyat denen alanın e, önemli temsilcisi ama bir yandan da e, bence e, Amerikalı olmanın da e, ...hikayelerini... E, ...en iyi anlatan yazarlardan biriydi. Yani özellikle e, yakın dönem... ...Amerikan Edebiyatik için, ben çok kıymetli buluyorum... ...kendisini. Hı hı. E, geçtiğimiz günlerdeki... ...kaybı da bence büyük bir, büyük bir kayıp. Aslında. Evet. E, yani yeniden... E, ...roman yazamayacak olması bence üzücü. Hı hı. E, biraz bencilci olacak ama... E, ...Morris'in... E, ...Ohaya doğumlu... Hı hı. 1931 Ohio doğumlu ee, dönem dönemin genel e, alışkanlıklardan farklı olarak siyahların ve beyazların bir arada olduğu bir e, mahallede e, büyümüş e, işçi sınıfı bir e, aileden geliyor e, babası işçi annesi e, ev hanımı e, sanırım e, ve ama evin içerisinde böyle sürekli hikayeler anlatılan bir evden bahsediyoruz. E, daha sonra aslında asıl ismi Chloe Ardelia Wofford Ama e, Katalik Kilisesi'ne 12 yaşında katılıyor ve Vastiz e, esnasında Anthony e, ismini Alıyor ve bunu kısaltarak Tony olarak Bir lakab olarak kendine edinmiş Zamanla e, Hatta ben şeyi düşünmüştüm Yani hani vaftizde bir e, Erkek Aziz'in ismini almak Çok normal hmm. mi acaba diye hmm. e, Biraz araştırdım Normalmiş Hmm. Ee, sanırım oradaki Tony'nin yazılış şeklini değiştirmesi belki biraz e, ve bunu bir yazar mahlası olarak kullanması belki biraz kendince e, kendini özgüleştirmesi olarak görülebilir diye düşünüyorum. Tabii, çok mantıklı doğru. Hı -hı. Ee, yani bana ilginç gelmişti açık, açıkçası ee, hani Hı -hı. benim bildiğim kadarıyla yani çok da hani çok dayı bildiğimi söyleyemem ama bildiğim kadarıyla kadın azizler de var azizeler de var. Hı -hı. Ee, Neyse ve 1950'de üniversiteye gidiyor Harvard Üniversitesi'ne bu Harvard Üniversitesi dönemin kurulan özel siyah üniversitelerinden evet. bu dönem birkaç tane var böyle sadece siyahlara hizmet veren özel üniversite bunlar Bunlardan en iyilerinden biraz da Harvard aynı zamanda evet. 1953 yılında İngiliz Bizim İngilizce dediğimiz, hani İngiliz Edebiyatı e, şeklinde düşünebilen ama yani hani Amerikan Edebiyatı'nı vesaireyle klasikleri de içeren bir bölümde okuyor. Ve e, 55 yılında da Cornell'le yüksek lisans yapmaya gidiyor. Hı hı. E, bir süre akademisyenlik yapıyor aslında. iki yıl e, Texas Southern Üniversitesi, Güney Texas Üniversitesi herhalde Türkçesi. Ee, orada 1-2 yıl çalışıyor Sonra Harvard'a geri geliyor Falan ee, Bir süredir akademisyenlik deneyimi var evet. Daha sonra ara veriyor Tabi bu sürece. Ee, editörlük falan yaptığı bir dönem var Ondan da bahsederiz ee, Ta ki daha sonraki yıllarda Artık böyle hani Ünlü olduğunda diyelim Çok ünlü bir, iyi bir yazar olduğunda 89 yılında tekrar Princeton Üniversitesinde görüyoruz hmm. Kendisini hoca olarak Tabii o hocalığıyla bu hocalığı arasında bence bir miktar fark olacaktır diye düşünüyorum. Ee, onun dışında yani daha ne kadar detaya girmemi istersin hayat hakkında bilmiyorum. Ya biraz e, editörlüğünden bahsedelim istersen gerçekten. Çünkü o editörlük yaptığı dönemde e, yani eserlerine geçmeden önce editörlük yaptığı dönemde önemli bir dönem. Ve e, üniversitede şey e, yaratıcı yazarlık dersleri veriyor değil mi? Akademisyenlik. E, Evet evet yani vebiyat dersleri veriyor. De ee, bu ama tabi editörlük mütesi çok önemli çünkü bir yandan yazarlığını başlatan şey de bu editörlük evet. önemli çünkü e, ilk başta aslında Random House'da ders kitapları editörlüğü yapıyor yani çok da öyle bir şey yok hani Edebiyat editörü e, değil yani de orada. Edebiyata ulaşımı aslında ilk başlarda yok. Bu da şundan dolayı ortaya çıkıyor. Bu 58 yılında e, bir jameyka bir mimarla evleniyor. İki çocuk sahibi oluyor. Aile kuruyor. Anlaşamıyorlar 64 yılında ayrılıyor. Hı -hı. Ayrıldıktan sonra aslında böyle bir Syracuse'e yerleşip yeni bir hayat kurma noktasında e, Random House'a e, e, katılıyor Hı -hı. ve e, ancak 1968 e, Rannemhaus'un ne derler e, edebiyat ve diğer metinlerinin e, basıldığı kısmına geçiş yapıyor. Trade books dedikleri e, Hı -hı. genel kitaplar kısmına geçiş yapıyor. E, burada tabii önemli benim e, benim önemli gördüğüm ve e, aslında yazarlığını başlatan şeyler içerisinde bir bir kitap hazırlıyor. E, Hı -hı. Tony Morrison e, siyah edebiyatı üzerine bu e, siyah tarih, siyahların tarihi üzerine bir black book, kara kitap hazırlıyor. Hmm. Ve burada bir, e, bu araştırma sürecinde işte Afro-Amerikan e, tarihini araştırırken mesela e, şeye denk geliyor bu sevilenin hı hı. daha sonra da sevilenin hikayesi olacak olan bilgi parçacığına denk geliyor. E, kendi evlatlarını öldürmeye yetenen köle e, hikayesini. E, bir yandan da tabii şey, e, hani bu kara kitabı hazırlama hikayesinde şey de var yani hani e, siyahların hikayelerin anlatma meselesi var çünkü şeyi fark ediyor yani siyahların hikayeleri anlatılmıyor ya da siyahların hikayelerini beyazlar anlatıyor ya da e, be, siyahların hikayeleri beyazlar için anlatılıyor hı hı. E, bunlar Tony Morrison için çok farklı şeyler yani mesela klasik bir şey vardır e, herkes bilir Tom amca vardır evet. i̇şte, Hakıl Finn vardır evet yazların siyahları ve köleliği anlattığı biraz böyle hmm. e, hani aslında belli başlı bazı duyguları tetiklemek için yazılmış ama aslında siyahların kendi hikayelerini anlatamadığı kendi sesinin duyulmadığı e, hikayeler bunlar. E, yine 50'li yıllarda tabii şey var e, Ralph Ellison gibi e, hatta daha öncesinde Richard Wright gibi e, çok önemli siyah yazarlar var. E, biraz daha böyle bir Hani siyasi yönleri ya da en azından aktivist yönleri daha ağırlıklı metinler bunlar ee, sanırım Tony Morrison daha farklı bir şey yapmak istiyor ve bunu biz onun romanlarında da görüyoruz aslında yani e, siyahların insan olarak hikayelerini anlatma derdi daha da siyahların kendi hikayelerini kendi insanlık hikayelerini anlatma derdine düşüyor bu dönemde mesela işte Angela Davis gibi hı hı. E, Muhammed Ali gibi insanların kitaplarını basıyor ya da en azından kitaplarının basılmasına ön ayak oluyor ve kendisi de merak salıp aslında öykü yazmaya başlıyor mesela ilk romanı En Mavi Göz aslında ilk başta öykü olarak yazdığı bir metin sonradan hatta sanırım internette falan da paylaşıldı diye biliyorum hani Aradığın kitabı okumak istediğin kitabı evet, bulamıyorsan kendin yazacaksın. Evet evet ölümünden sonra ee, evet en çok paylaşılan şeylerden biri oldu doğru. O da öyle bir şey yapıyor yani kendi yazmaya karar veriyor. Ee, hani bu bizim hikayelerimizi biz bu şekilde anlatırız gibilerinden. Yani editörlük e, bağlamında e, yani buradaki o görevi çok önemli çünkü e, hem kendi yazarlarının önüne açıyor hem de başka önemli e, Afro Amerikan yazarların önüne açmış oluyor. Evet, Hı -hı. Bunda bu arada şey, büyük bir bir e, aktivizmle de yapıyor yani hani de Hı, belli bir evet. e, reklam yapmak, cesaretlendirmek, işte yayın evleriyle aracılık e, yapmak gibi e, özellikle böyle aktif olarak e, siyahların kitaplarının yayınlanması açısından e, çalışmalarda bulunuyor. Peki bu dönemde e, Tony Morrison'ın Afrika Amerika Edebiyatı'nda değiştirici bir rolü de başlıyor mu? Bundan da bahsetmek mümkün olabilir mi? Yani evet. mutlaka. E, tabii şeyi unutmamak lazım. Yani Toni Morrison bir geleneğin e, parçası. Yani daha önce de dediğim gibi mesela e, var Richard Wright var, e, Ralph Ellison var, Hı -hı. E, James Baldwin var. Yani bir e, siyah edebiyat mevcut. Fakat fark ettiysen bunlar hep erkek yazarlar. Evet, erkekler. Evet, e, evet. Toni Morrison'un buradaki belki de en önemli e, dikkat çekici gelen, yeni gelenek oluşturucu e, niteliği. E, Sadece siyah olmak değil, siyah kadın olmak. Evet. Ee, Hikayelerin ön plana çıkıyor. Hatta şeydir, onun romanlarına baktığın zaman e, öyle şeyi görmezsin pek. Hı. Ee, sadece ezilen siyah ırk ve onların e, trajedileri değildir. Gayet e, e, siyah adamlar tarafından, eşleri tarafından da ezilen siyah kadınlar ve o siyah kadınların ırk e, Anne olma halleri, kız kardeş olma halleri e, gibi dertleri de vardır. Yani bu açıdan e, çok e, çok dikkat çekicidir metinleri. E, yani... Ve şeyin de zaten kendisi de söyler yani hani e, hem Hı -hı. siyah hem kadın olarak Hani bu bir çiftte ayrımcılık konumu. Hı -hı. E, bu yüzden de hani bu, bunun hikayesinin anlatılması e, ayrıca Moris'in için önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten çok çok kuvvetli ve çok ...ve çok böyle etkileyici kadın karakterleri vardır Toni Morrison'ın romanlarında. Evet. Ee, zaten birçok karakterde kadın yani erkek karakterleri de var ama... E, ...genelde böyle o... ...kimi zaman anne, anaç ama kimi zaman da böyle başka bir... ...daha ilkel bir yerden bir e, kadın temsili vardır. Evet. <gülüyor> Evet, bu, şimdi bu önemli. Bunu biraz daha açmak istiyorum ben aslında. Bu ilkellik hikayesi ve kökleri. Ama oraya geçmeden önce bir şarkı çalalım. Aslında biz e, karar vermiştik çalacağımız şarkılara. Hangisi olsun ilk önce? Hangisini iste, isteyelim? Louis <gülüyor> Armstrong'u? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İstersen önce şey, Louis Armstrong'u çalalım. Hı -hı. Çünkü... E, ben özellikle o parçayı şeyden seçmiştim. Inverse Old Man'ın Görünmez Adamı'nda geçer Hı -hı. E, o şarkı ve şey hani e, dıştan siyah e, ama içten beyaz olan bir insanın bir e, zenci erkeğin hiçbir yere ait olmaması hikayesidir. Ben yani çok da çok da güzel de bir parçadır. Evet. İstersen e, evet, özellikle evet. dönemi temsil etmesi açısından da onu dinleyelim. Tamam o zaman e, Louis Armstrong'dan Black and Blue'yu dinleyeceğiz. on his legs feel like old Ned wished I was dead what did I do to be so black and blue mm, even the mouse ran from my house they laughed at you and scorn you too what did I do To be so black and blue mm, I'm white inside But that don't help my case Cause I can't hide What is in my face But that is vital spicy And yeah. How would it end? Ain't got a friend. Only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue? My only sin is in my skin. Well, I yeah, do yeah. to be so blacky? Yeah. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Burcu Alkan'la birlikteyiz ve Burcu ile Tony Morrison'ı konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde biraz Tony Morrison'ın e, kısaca hayatından bahsettik ve e, sonlara doğru da onun editörlüğünün ve kitap yazmaya başlama sürecinden bahsederek yarattık. E, Güçlü kadın karakterler ve sadece siyah olmak değil siyah bir kadın olmak ve siyah kadın olma hallerinin de edebiyatında önemli bir yer e, işgal etmesinden bahsetmiştik e, ve en son şey diye konuşmuştuk daha ilkel bir hali. Olması yani kadınların e, Yani bunu biraz tabii kadın yazarlar üzeri, Kadın kahramanlar üzerinden Devam ettirirsek e, Yarattığı bu etkileyici kadın Karakterlerin böyle mitsel bir tarafı da var İlkellikle bu, bunu mu Kastedebiliriz acaba Burcu Ya da böyle bir şeyden bahsetmek mümkün mü O anlatımında da onları e, Onları ifade Eden dilinde de Tony Morrison'ın e, ayrıca bir etkileyicilik Söz konusu çünkü Sadece karakterler değil Onların e, aktarılma ve kendilerini ifade etme şekilleri de e, farklı etkileyicilikler taşıyor. Değil mi? Tabii tabi. Yani e, burada e, miksellik ve ilkellik birbirine çok benzer hı hı. Benleş, e, kavram olarak düşünülüyor. Çünkü tabii e, sonuçta daha önce de söyledik ya, yani Morrison hı hı. E, siyah bir yazar olarak, ee, siyahların anlatma e, derdine düştüğünde tabii ki bir böyle köklere dönme meselesi Heh, var. Evet içerisinde. Yani. Kökler Afrika kökler. E, ya ait kökler. Ama tabii şöyle bir yerden nitik e, olma önemli diye düşünüyorum. Çünkü hani diğer e, mesela e, Avrupa ve kolonyal tarih bağlamındaki e, ırk niteliklerine baktığımız zaman e, böyle bir e, geriye takip edilebilirlik mümkündür. Ama Amerika örneğinde ve hani Zenci örneğinde kölelik örneğinde bu tarz bir geriye takip edilebilirlik o kadar da kolay değil. Yani e, hani e, Anne, biraz Afrika'daki da... köklere, köklere doğrudan ulaşmak e, yani bir Afrika'daki köklere ulaşma arzusu var ama tam olarak ne, nereye ulaşılacağına, ulaşılacağına dair bir şey yok. O kadar doğrudan bir bağlantı yok. Azı kalmamış. Mesela yani dil olarak kalmamış. Hani dil bir e, kimliğin hani omuriliği olarak düşünürse eğer evet. e, ortada bir hani evet e, parça pinçik, e, belki biraz ritüellerden kalma, yönyamanak, evet, e, e, Afrika dillerine özgü bir şeyler görebiliyoruz. E, hani bunlar hala koruyor koruyabiliyorlar ama sonuçta dil İngilizce. Hı hı. Ee, mesela bu bağlamda da e, kullanılan İngilizce biraz bilinçli bir yerden bozulmuş da bir İngilizce. Çünkü hani e, sonuçta onları ezen grubun dilini kendilerine özgüleştirebilmek için bir yeniden yaratma sürecine girme söz konusu bir evet. yandan da. Evet. Ee, o yüzden de hani karakterlere baktığımız zaman e, bütün bu işte o Afrika... Köklerine dönme mitinin bir parçası. Yani dönebilme ya da kimliğini arama mitinin bir parçası. Parçası. Evet. E tabi şimdi düşün kadın karakterleri düşündüğün zaman hı hı. E, bu anaçlık bağlamında, anne olma bağlamında e, bahsettiğimiz ilkellik sadece şey değil tabii ki. E, ne bileyim bir biyolojik ya da bir psikolojik hı hı. ilkellik değil. Burada e, e, kendi kendini üreten bir gerçeklikten bahsediyoruz yani doğurganlıktan devamı sağlamadan bahsediyoruz ee, bu yüzden de sembolik olduğunu düşünüyorum hı hı. bu yüzden de hani e, hani kadın karakterlerin özellikle böyle bir e, nasıl diyeyim çok da oryantalistlerine kaçmadan Hı hı. Ama yine belli bir e, Fantezi ve belli bir mitoloji üzerine Kulduğu söz konusu yani örneklerini Tabii ki verebiliriz mesela e, evet, Süleyman'ın şarkısındaki e, Pilate Karakteri e, çok ilginç bir Karakterdir e, Vahşi bir karakterdir wild diye geçer Mesela e, işte Çocukluğundan itibaren ayakkabı hı hı. E, kıza Ve büyüdüğünde de Böyle yarı vahşi Yani Yarı vahşi takılıyor ama aslında kime göre yarı vahşi? Tabii ki dışarıdan onu Hı, gözlemleyen ve anlamayan evet. insanlara göre yarı vahşi. Halbuki çok böyle daha başka bir toprağa bağlılık kurmuş bir karakterden bahsediyoruz. Yani detaylandırabilirse de eğer istersen. Ama o bence güzel bir örnek. Evet evet güzel bir örnek. Şimdi eserleri ikinci programda biraz daha konuşuruz. Ee, bir de anne olmak e, işte kendi kendini e, işte anne olmanın bir e, sembol olması e, ve işte bu vahşilik meselesi de benim aklıma şey de getiriyor mesela e, ben İngilizcesinden hiç okumadım aslında Tony Morrison'ı sadece bunu e, tahmin edebiliyorum çevirilerden yola çıkarak Hı -hı. okuduğum e, sanki e, bu dilin konuş yani dilin e, oluşumunda da bu kadınların yarattıkları dilde de e, ritim ve müzik daha böyle ninniye ...doğru kayan bir ton da mı var? Yani böyle bir şeyden de bahsetmek mümkün olabilir mi? Kendi hmm. dilini yaratırken. Çünkü yeniden yani yaratma ben, sürecinde... Ee... ...bu mitik bir dünyadan bahsediyorsak. Çünkü kökler... ...takip edilemeyen bir kökten de bahsettik ya... ...Afrika'ya doğru ama... ...bunu yeniden yaratmak zorunda kalıyorsun. Tabii o zaman da dil... ...gerçekten çok temel bir mesele haline alıyor. Tabii. Yani ben şöyle söyleyeyim... Ee... Senin söylediğin türden bir şeyi fark ettim. Hissettim mi? Emin değilim. Hmm. Ee, yani ama şunu, şunu, şunu söyleyebilirim açıkçası. Hmm. Ee, zaten genel olarak e, kitaplardaki siyah hmm. erkek ya da kadınların dilleri e, çok onlara özgü Tam da bu nedenle. Evet. Ben ha, evet. Ee, ve tabii ki kadınların, e, siyah kadınların dilleri de erkek birine göre daha farklı. Yani hmm. böyle bir e, bir Ayrım var Çok yani farklılık değil mi? Farklık var, e, tabii söylemsel bir farklılık var. Ama bu e, tabii farklı karakterlerde e, farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Mesela bazen bazı e, erkek siyah karakterler düzeni temsil ederceği düzgün hı hı. konuşurken e, işte kadınlar onlara böyle bir e, ne derler... E, challenge diyeceğim ama hani Hı -hı. onlara bir karşılık kurmak için daha melodik bir e, şeyle konuştuğu evet, e, yerler mevcut. Evet. E, mesela şey de çok vardır. Latife let -let Tekin'in mırmırları gibi evet, böyle tam, kendi tam, kendine tam, e, tam onu e, evet. konuşan kadınlar da çok evet, vardır. Mesela evet. yani başka bir dünyadandır onlar evet, falan evet. böyle. E, burada tabii şey var yani hani ee, yine metin, metnine göre Anlatıcının kim olduğuna göre Konuşmak lazım tabii. Tabii. Ee, Şey çünkü hani Anlatıcı sonuçta e, Genelde bu tarz Mesela mırıldayan kadınlara Hep dışarıdan bakan karakterler var Aslında hmm. ee, O yüzden de böyle onların hikayeleri e, Hani Başkaları tarafından Algılandığı şekliyle de veriliyor Yani o noktada mesela e, Dil değişebiliyor Hı -hı. Yani anlakıcının kim olduğuna göre karşıdakinin o dili nasıl algıladığı da değişebiliyor. Ama evet, yani genel olarak e, Tony Morrison'un melodik bir dili var zaten. Evet. Bence onu Hı -hı. çok çok iyi bir yazar yapanlardan, e, evet. yapan bir de budur. Doğru. E, bana göre e, yani şairane diye diyeceğim ama şairane diye çok başka bir şey <gülüyor> Evet evet doğru doğru. Yok doğru, doğru yani. haklısın şairane diye. Evet şimdi Burcu e, bu hafta bitirmek zorundayız maalesef programımızın süresi doldu. Çok teşekkür ederiz ama haftaya, <gülüyor> <gülüyor> evet maalesef bizim program kısa sanat uzun, ilham sonsuz gibi değil. Çok teşekkür ederiz <gülüyor> Burcu, haftaya. Ben teşekkür ederim davet ettiğim için Seva, çok memnun oldum. Haftaya yeniden Burcu Alkan'la birlikte Tony Morrison'la konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.